TÜRKÜLERE GÖNÜL VERENLER Mutlu günler sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de Türkülere Gönül Verenler programıyla sizlerle olmanın sevincini yaşıyoruz. Gönül Sarayı'nda türküleri baş köşeye koyan siz türkü dostlarını değerli sanatçılarımızla buluşturacağız. Gönüllerden gönüllere uzanan türkülerle dolu bu yolda bizlere eşlik etmenizi diliyoruz. Bugünkü programımızı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar ve mikrofon başında ben Engin Ünsal... Keyifli dakikalar geçirmenizi diliyoruz.